E, fıkıh tefekkuhle olur. Yani fıkıh ilmine çalışmakla sen helal aram hakkında konuşabilirsin. Yoksa nasıl yapacaksın? Ve men yuridillah bi hayran. Allah Teala kimin hakkında hayır murad eder. Yani iyilik dilerse yufekkuhu fit din. Dinde ona fıkıh ilmi nasip eder. Ve innima ekşallaha min ubadil ulema'u. Kulları içinde Allah'tan hakkıyla korkanlar kimlerdir? Ancak alimlerdir. Ayetini okuyor. Ayettendir de hadiste de geçiyor bu. Niye ancak alimler korkar? Alimler bilenler demektir. Bilmeyen neden korksun? Bilmeyen. Sakınacağı şey bilmiyor ki sakınamaz. Neden sakınması gerektiğini bilmiyor. Onun sakınamaz. Allah'ın kuvvetini, azametini, sıfatını bilmiyor ki alim değil. E Allah'ın sıfatını bilmeyen Allah'tan korkar mı? Ben şimdi bir şeye helal demek için veya haram demek için veya mubah demek için veya mekruh demek için 40 tane kitap bakarım. 40 tane kaynak bulmam lazım. Bulana kadar yani. Buldumsa 40 tane bakmam. Ama bulamadım bir konuyu. Deş, deş, deş, deş. Fıkıhçıları ara, onu ara, bunu ara. Hocaefendileri de meşgul ederim. Ama bana kaynak gösterin hocam. İbareyi göreceğim derim. O zaman adam ne yapıyor? Şadırvan'da oturmuş. Şadırvan müftüsü. Cahizdir, değildir. Helaldir, haramdır. Çünkü cehennemin dibini boylu çünkü. Ecrâkum Cehenneme girmekte en atılganlarınız fetva vermeye en önce atılanlarınızdır. Sen Allah'ın ilminden helal haramı nasıl konuşuyorsun? Ayet-hadis mi geldi sana? İn endekum misultanü bi'aza. Bu konuda hüccetiniz, deliliniz var mı? Etekûlûne alâllâhi teâlâmun? şeyleri mi Allah adına iftira diyorsunuz? Kulînelledeyn efterûne alâllâhil böyle Ayet. Habibim söyle ki Allah adına yalan uyduran yani mesela sigaraya haram diyorsun. Sigaraya haram diyemezsin. Allah adına yalan uydurma. Hamekruh dersin. Haram diyemezsin. Delilin yok. Ayetten hadisten nasıl lazım? Sigaraya haram demek kolay bir şey değil. Rakıya biraya da helal diyemezsin. Ayette şarap geçiyor da bu Onu da diyemezsin. Çünkü neden? Vasfı sarhoş etmek. Çoğu sarhoş edenin az da haramdır. Hadis-i şerifleri bildiğin zamanda. Rakıya biraya da helal diyemezsin. Sigaraya haram diyemezsin. Çünkü ne oluyor? Allah'a yalan uyduruyorsun. Asla felah bulmayacaklar. Bir adam tavla oynamak helaldir dedi. Asla iki cihanda felah bulamaz. Neden? Menler bebinlerde falan sallallahu ala şu lü. E bu hadisi. Nart kimdi Ne diyorlar işte? E, tavla oynayan Allah isyan etmiştir. Kumar olsun olmasın, kayıt kumar kayıt yok. E bu Dawud hadisi. Sen niye göre helal diyorsun? Anladın mı? Allah'a yalan uyduranlar felah bulamazlar. fi dünya. Dünyada biraz yaşarlar ederler. Ayım paşayım, şu'yum buyum. Vezirim sadrazamım. Sün meleyine Sonra dönüşleri bize gelir. Huzurumuzda sen niye tayin helal dedin? Benim adıma helal nasıl dersin? Haram nasıl dersin? Sen benimle mi görüştün? Ayet hadisten ilmin var mıydı? Yok. Hangi alimden duydun? Yok. Sün mebizi kıbul azabe'ş de. Bir <gülüyor> kanu yekfurun. Kafir olmaları sebebiyle şiddetli azabı onlara tattırırız. Hoca ben kafir değilim ki. Ama helal-a haram dersen kafir oluyorsun. Harama da helal dersen kafir oluyorsun. Anladın mı? Onun için öyle bir şey yok. Allah'ın dini hakkında uyduran kafir olur.